Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil al alemin. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve wa cemil enbiya-i vel muhtelîn. Ve ilahe cemil Rabbil al alemin. Allah'ın el ef ahlu ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın kuluna olan yakınlığını, sevgisini, <coughs>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 Hayal ediyor. O Allah değildir. Sen kim? Allah hakkında böyle hüküm verip ona vasıf veren kim? kim? Yakışıyor mu böyle? Onun için Allah ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Allah onların vasıflarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. Sübhanellahi <gülüyor> amma yusifun. Sübhanellahi amma Evet. Allah subhandır. Onların Vasıflandırmalarından, şirk koşmalarından münezzehtir Allah öyle değildir harşa dedi Evet Allah ile anlatıp Allah'ın anlattığını anlatması gerekir Bunun dışında bir kelime söylerse kafir olur Allah'ın harşa dediği zümreye girer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 ''Sıra Allah'ın sen okutacağız.'' filine gelmişti. Hitap Resulullah Efendimizdedir. Sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Endişe etme dedi, sana okutacağız. Vahyi senin gönlüne indirirken,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 bine ona urașabildim, her yere bunu uraștır diye vahetmedin mi? Să peygamberine? Evet. Sen de ona tabi olmadın mi? Evet. ona beraber taşıman gerekirdi. O, yaşadığı alemi değiştirdikten sonra, ahirete geçtikten sonra sorumluluk size kalmadı mi? Size emanet etmedi mi kitabı mi? Evet. Niye taşımadın? Niye taşımadın? Neyini peşinden koştun? Neyi dert edendin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 okutmuş demekle onu anlamış olmuyoruz. Okutmadığı hiçbir şey yok. Vahyinde ne varsa hepsini okutmuş. Söyledim biraz önce. İmanın, imanın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, buyurdu ya iman da bellidir, küfür de bellidir. Şükrün ne olduğunu, nankörlüğün ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, cehennemin ne olduğunu, cennetin ne olduğunu, kendin, kendindeki, gönlündeki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 Aslında kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü fıtrat itibariyle o Rabine aşık biridir. Allah'ın kendisine nefret yürür, Rabbine aşıktır. Dolayısıyla maşrukunun sevgisini isteyip gereğini yapmak aslında onun için kolaydır. Ama yalanlayınca, yok sayınca, örtünce, kafir olunca, perdeleyince onu, bu ona zorlaşır. O zorlaştırıyor.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 Yol kolay mı Allah'ın hayır dediğine hayır, şer dediğine şer demek bize kolay midir, yoksa zor midir? Ağır mi geliyor? Söylerken dilimiz dönmüyor mu yoksa? Eğer hayır dediğine hayır, şer dediğine şer, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin diyebiliyorsak, hatta bunu muhabbetle, aşkla, gândimizde hiçbir ağırlık hissetmeden söylüyorsak,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 Anlaşılsın diye okunsun, dinlensin, anlaşılsın diye. Rabbi Kuruna neyi söylemiş? Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Üyüt alıp düşünen var mı? Demek ki maksat neymiş? Üyüt almakmış, düşünmekmiş, hatırlamakmış, anlayıp gereğini yapmakmış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 Allah îkram eder. Allah kerimdir. Allah ekremdir. Oku dedi, ikre ve kel ekrem. Oku, Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ekremdir. Her türlü ikrami yapandır. Yetmez. Isimlerinden, kuruna ikram edendir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 Evet, ne der rızkını biraz kısa daralsa Rabbim bana ihanet etti der Rabbim bana ihanet etti da, imani var Rabbim bana ikram etti ama rızkını kesince daraltınca böyle biraz imtihane tabi tutulu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 Hakkını alsın. Ona neyi takdir etmiştim, onu alsın. Bununla beraber hiçbir mazereti de olmasın. Yani biri ne muamele ederken, diğeriyle aynı ne edilir. Her birinin manevi durumuna, Allah'a yakınlığına, bununla beraber kazanıp ya da kaybedeceğine göredir. Yoksa bak işte, ben,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 Biz O yaratmış. Tabii, çok şey anlatıyor arada. Onu öldürüyorlar. söylediğin sıradan biri değil. imanını eğer gizlemişse, bu arada eğer o arada tavrını ortaya koyuyorsa, Allah o, o adamı söylüyor. O cennete girince, o hemen cennete giriyor zaten. O söylüyor, keşke kavmim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 yetmiş kişi diyorlar, ben on kişi diyeyim, on kişi gönderiyor. Onlar bunları tuzağa düşürüyor, hepsini öldürüyor. Ciğeri yanıyor tabi. Özel olarak yetiştirmiş, büyütmüş. Zaten Sufe ehlidir bunlar. Sofi kelimesi oradan geliyor.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 İftira atmıştır, haberimiz olsun. Neden? Allah uyarmış, ikaz etmiş böyle bir durumda. Bunu yapma dedi. O benim kurumdur. Bugün böyle yapmış, yarın iman eder. Ettiler zaten elde En başlarındaki iman etti. Onları öldürten. Onlar zaten kazandı. Onlar bir şey, ödenler bir şey kaybetmedi. Bu işi yapanların da Allah kazanmasını istiyor. Bilmiyor, bilmeden yapmış. Karşımızda benim kularıma kulunla arama girme dedi. Bedua yaptırmıyor. Nuh aleyhisselam bedua ederken önce Allah ona haber veriyor. Artık bundan sonra senin bir kişi bile sana iman etmeyecek dedi. de buyuruyor. Ondan sonra Nuh bedua etti. Onlardan birini bile sağ bırakma.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 ben sana döndüm ve bundan sonra güzel yapacağım ya Rabbi, iman ettim, anladım ki yanlış yapmışım, tevbe ediyorum, A, kendimi temizliyorum bundan sonra. Nerede temizleneceği orada duracağım, gerekeni yapacağım deyip başladı. Akşam öldü, günahlarını ters çevirdi ya, sabah çevirdi günahını. Günahını sabah çevirince zaten, geçen gün söyledim, hayatı boyunca onun hayatına göre ona yol çizmiş, cennete varacak yolu çizmiş.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 kendisine yakışır bir tavırla onu dinlemeyip geçer. Devam ediyor. Bu Furkan Suresidir. 70. ayetten hatta 70. ayetten itibaren değil Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ayetlere karşı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 Benim diyor yanlış yaparsa, benim senden istediğim tavır, onunla kavga etmen değil, münakaşa etmen değil, onunla tartışma değil. O bir söylediği, ben de iki söyleyeyim, değil. Benim senden istediğim tavır bu tavır değildir. Koş kurumu bilmiyor. Bilse niye kendini ateşe alsın, yardım et, kuruma yardım et diyor.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 Ben sana onlara nasıl muamele etmen gerektiğini anlatıyorum. Sen de anla, gereğini yap ve kazan. Tek kelimeyle insan ol diyor yani. Rabbinin ismini, azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Fesebbih bismi rabbi azim. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Yani Subhane Rabbiyel azim de. Resulullah Efendimiz bu tesbihi namazdaki secdeye koymuştur. Nec secdede de onun için ne diyoruz? Subhanar-rabbiyal azim. Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Aynı şekilde gene E'la olan Rabbinin ismini tesbih et ayetini de ne yapıyoruz? Secdede söylüyoruz. Subhanar-rabbiyal a'la diyoruz. A'la benim subhan olan benim Rabbim e'ladır.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 Allah'ın sevgisi, yakınlığı, dostluğu, cemali, Allah'ın satıyla, sıfatıyla tecellisi, bu kulun şerefidir. Evet. Devamında, bu Kur'an, yani fi kitabin meknun.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 Bu e ținia cu jurămbele. Allah onu o și a fost și a fost și a fost și dedi. fost min a alemin. Bu ayeti fost o a fost și a fost și a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 Kur'an'dan bahsetmiyor, Kur'an'ın indiği levh-i mahfuzdan bahsediyor. Oraya cinlerin, şeytanların gidip oraya dokunamayacağından bahsediyor. Allah onu oradan size indiriyor diyor. Yani dokunu bozamaz demektir. Oradan bir şeyi getiremez demektir bu. Evet, bunu da böyle anlamış olduk. Sırası gelmiş ki.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 Mektuba Allah ne diyor? O seba melikesi dedi ki Bana bir kitabın kerim kerim bir kitap indirildi. Mektubu kuş getiriyor. kuş kuşu o mektubu bırakıyor. Allah o mektuba ne diyor? Kitabın kerim. Kitap neymiş? Mektupmuş. Allah böylece Kur'an-ı Kerim dedi ya mektupmuş. Kitabın kerim.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 Yani ben bunu yapıyorum, niye yapıyorsun? Sevaptır, E cennete gideceğiz. Allah için değil, sen bunu kendi nefsin için yapıyorsun. Sen bunu cennete gidemezsin, yalnız onu söyleyeyim. Cennete gidebilmen için, senin Allah'ı öyle bir sevmen lazım ki, marını canını vermen lazım, cenneti Allah'tan satın alasın. Hem de bunu yaparken, marlını, canını vermen yetmez. Kabul etmiyor onu öyle.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 Allah s-a năsălămri onu kabul năsălămri demektir bu Evet söyleyecek a hep beraber ne söylemiş mümine nasıl muamele ettiğini nasıl muamele ettiğini nasıl iman et, muamele ettiğini nasıl muamele ettiğini kalbinde hastalık olanlara nasıl muamele ettiğini kalbi olanlara nasıl muamele ettiğini,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 Rabbini hamd ile tesbih edenler de meclis inşallah. Amin. Allah hepinize razı olsun.